وَالسَّلَاةُ ba'd, <gülüyor> öncelikle hepiniz hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz, Allah azze ve celle hayrınızı kabul etsin. Şimdi genelde düğün dendiği zaman veyahut düğün sohbeti dendiği zaman belli başlı şeylerden söz edilir, işte evliliktir. Evliliğin İslam'daki yeridir, evliliğin faziletidir vesaire. Ben de bu konuda çok konuştuğum için bu konuyu değil de daha ziyade belki bizim kendimizde olan bazı problemleri veyahut da hem bana hem de size faydalı olabilecek bir konu hakkında konuşayım dedim. E, konuşacağım konu Allah izin verirse emri bil maruf nehi anil munker. Veyahut da Allah azze ve celle'ye davet etmek ve Müslümanın davetçi vasfı veyahut da İslam ümmetinin davetçi vasfı. الله Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Veltekum منكم ummetun yed'un إلى الخير ve ya'muruna bil عن ve yanhawna anil münker." kuran Kerim'in açıklayıcısı olan Peygamber Aleyhissalatu vesselam da İmam ve başkalarının rivayet ettiği hadiste diyor ki: "Men ra'a minkum münkeren kim bir münkeri, bir kötülüğü görürse onu eliyle değiştirsin feliğiyirhu bi eğer gücü yetmezse o zaman diliyle değiştirsin buna da gücü yetmezse kalbiyle buzetsin. bu da imanın en zayıf noktasıdır biz İslam'ın naslarına baktığımız zaman şunu biliriz ki Allah azze ve celle'nin muhataplara hitap ederken kullanmış olduğu lafızlar o işin hükmünü verirler İslam'da eğer Allah Müslümanlara vaaz babından nasihat babından bir şeyler söylerse bunun hükmü ayrıdır. Emir babından, talep babından, nehi babından bir şeyler söylerse bunun hükmü ayrıdır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Resulü de mutahhar olan sünnetinde emir sigasıyla bize emri bil marufu yapıp nehi anil münkerden sakındırmamızı istiyor. Bir konuda emir varid olmuşsa o herkesin üzerine vaciptir demektir. Bir konuda İslam'da bir hüküm emir sigasıyla veya da nehi sigasıyla varid olmuşsa bu demektir ki o hükmü yapmak vaciptir. Onu terk etmek de Müslümanların üzerine haramdır. Emri bil maruf, nehy an'il münkerden konuşurken önce şunu belirtip sonra konuya devam etmek istiyorum. Emri bil maruf her toplumda Müslümanların üzerine vaciptir. Lakin toplumun şekli ve şemali, toplumun dini ve itikadı emri bil marufun konusunu değiştirir. Eğer içinde yaşamış olduğumuz topluluk İslam toplumuysa o topluma anlatılacak olan şey, Allah Azze ve Celle'nin vacipleri ve Allah Azze ve Celle'nin haramlarıdır. Lakin bir toplum şirk toplumu ise, küfür toplumu ise, toplumunun tanımı şudur, içerisinde şirkin rahatlıkla işlendiği ve kimsenin şirkten rahatsız olmadığı topluluklardır. veler bu topluluklar kendilerini semavi bir dine nispet etseler de, velev bu topluluklar Allah'a iman ettiklerini iddia etseler de, eğer o toplumda şirk rahat bir şekilde işleniyorsa ve insanlar şirki işlerken rahatsızlık duymuyorsa bu o toplumu şirk toplumu olduğunu gösterir. Şirk toplumunda ise emri bil marufun nehy anil münker'in konusu tevhid ve şirktir. İnsanları tevhide davet etmek ve insanları şirkten sakındırmaktır. İki tane akıllı olan insanın şüphe etmeyeceği gibi bizim içinde yaşadığımız toplum küfür ve şirk toplumudur. Velev ferdleri kendilerini Allah'a veyahut da semavi bir din olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın dinine nisbet etse de. Nasıl ki Mekke toplumu yapmış oldukları şirklerde Allah'a inanmakla beraber kendilerini İbrahim aleyhisselamın dinine nisbet etmeleriyle beraber şirk toplumu olarak addediliyorsa bunun ölçüsü çünkü o toplumda şirkin rahatlıkla işlenebiliyor olması ve insanların bundan rahatsızlık duymamasıdır. Veya başka bir deyimle kuvvetin, egemenliğin Şirkin ve küfrün elinde olmasıdır ki bu toplum da böyledir. Bize gelince, biz Müslümanlara gelince, şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Allah Azze ve Celle beni İsraili yeryüzünün en faziletli ümmeti kılmıştı. Ya beni İsrail, ya beni İsrail ezkuru nimetiyle eti anamtu aliyum ve anli fadlutukum ala Ey İsrailoğulları, benim nimetimi hatırlayın üzerinizde. Ve ben sizi alemlere faziletli kılmıştım demişti Allah Azze ve Celle. Allah bir topluluğu niye alemlere faziletli kılar? Allah Azze ve Celle bir topluluğu alemlere o topluluktan dolayı faziletli kılmaz. Onlara bazı emirler, bazı nehiler, bazı özellikler verir. Onlar da o özellikleri yerine getirirler. O özellikler ile onlar yeryüzünün faziletli toplumu olurlar. Lakin beni İsrail ne yaptı? Beni İsrail Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle kendilerini faziletli kıldığı özellikleri bir kenara bıraktı derlerken nahnu ibnaullah biz Allah'ın çocukları ve Allah'ın sevgili kullarıyız peki akabine ne geldi lu'inalladine keferu min bani kafirleri ve dilinde bu, onların yaptıkları isyanlardan ötürüdür. Çünkü onlar, kötülük yaptıkları zaman, birbirlerine alıkoymazlardı diyor Allah Azze ve Celle. Yaptıkları şey ne de kötü bir şeydir diyor. Şimdi, İslam ümmeti de, alemlere faziletli kılınmıştır. Peki neden alemlere faziletli kılınmıştır? Kuntum hayra ümmetin nas nâs bil bilma'rufi ve tenhevne ani'l munkar. Siz, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İlî emreder. Kötülükten de nehyedersiniz diyor Allah Azze ve Celle. İslâm topluluğu, alemlere faziletli olma özelliği, iyiliği emretmeleri, kötülükten nehyetmeleri sebebiyledir. Biz bunu bırakıp kendi kafamızdan bir şeyler uydurursak, kendimizi Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefaatiyle en hayırlı ümmet addedersek, kıyamet gününde ne de olsa ne kadar yanarsak yanalım, Allah kalbimizdeki zerre kadar imandan dolayı bizi çıkaracak, tekrar cennete alacak diye Aslı olan ve doğru olan şeylerle kendimizi sapık yollara sevk edersek Allah azze ve celle beni ile lanetlediği gibi bizi de lanetler. Çünkü insanları faziletli kıldığı gibi biz de faziletli kıldı. Biz de insanlar gibi o fazileti terk edersek Allah azze ve celle de bizi ne yapar? Allah azze ve celle de bizi lanetler. Şimdi biz Müslümanlara baktığımız zaman maalesef Müslümanların dünyası çok daralmış. Herkesin davet alanı sadece oturduğu ders halkası haline gelmiş. Kim kiminle oturuyorsa veya hangi Müslümanı tanıyorsa davetini ona yapıyor. Olsa bizim yaşadığımız yerde de Allah azze ve celle'nin sıfatları ayaklar altına alınıyor. O yüzden bizim yaşadığımız toplumda da insanlar kendilerini semavi bilgine nisbet etmek adına cennete gitmek adına şirk işleyip cehenneme götürüyor. Eğer Müslümanlar biraz dikkat etseler, biraz peygamberlere baksalar, peygamberler nasıl yapmışlar? Emin olun hemen bizim hayatımızın şekli değişecektir. Şimdi mesela size Hz. Nuhu örnek vereceğim. Hazreti Nuh'un insanlara davet etme anlayışına bakın. Kâle Rabbî innî da'avtu kavmî leylen ve neharâ. Ey Rabbim, ben kavmimi gece ve gündüz Allah'a dua ettim. Peki ne olmuş? Fe lem yazidhun du'âen illâ ferârâ. Benim onlara yapmış olduğum davet onları kaçmaktan başka bir şey onlara. İyice kaçırdı onları diyor. Peki Hz. burada şey mi yapıyor? Mu veriyor? Hayır. Ve جعلوا أصابعهم في آزانهم وستغشوا سيابهم واسروا وستكبروا استكبارا her onları tekrardan davet ettiğimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar elbiseleriyle üstlerini kapattılar ısrar edip kibirlendiler büyüklendiler diyor Hz. Nuh artık yeter mi diyor adam zaten kulağını kapatmış kalbini kapatmış yeter anlatmaya gerek yok demiyor Hz. burada paydos etmiyor وإني دعوتهم جهارا ثم inni دعوتهم جهارا Sonra ben onlara açık bir şekilde davet ettim. Yani gittim bu defa bağırarak insanların içinde ey kavmim dedim gelin kendinize azaptan kurtarın. Hz. Nuh burada da faydası etmiyor. Sonra ben onlara ilan ettim ve ısrar ettim diyor. Yani ilan ettim baktım anlamadılar. Bu defa tekrardan gittim tek tek insanlara davet yapmaya başladım. Gizli bir şekilde davet yapmaya başladım. Lakin buna rağmen kavmi Hz. Nuh'a 950 sene iman etmiyor. Ta artık... Hz. Nuh'u öyle bir seviyeye getiriyorlar ki diyor ki ya Rabbim tek bir tane kafir bırakma. Yani 950 sene yapmış olduğu çabaya hiçbir şekilde karşılık verilmeyince Hz. Nuh diyor ki artık ya Rabbi yeter. Yani sen bunları bırakırsan bunlar senin kullarını saptıracaklar. Yeryüzünü de fesada verecekler diyor. E aynısını gelin bizim Resulümüze bakalım. Mekke'de insanları anlatıyor. Tek tek gidiyor insanlara anlatıyor. Anlamıyorlar. Çadır çadır geziyor insanlara anlatıyor. Anlamıyorlar. Panayır yerlerine çıkıyor insanlara anlatıyor. Anlamıyorlar. Onların ibadet ettiği mekanlara gidiyor onlara anlatıyor. Anlamıyorlar. Pes yok. Taife gidiyor insanlara anlatıyor. Gene anlamıyorlar. Taşlıyorlar. Ta geri gelinceye kadar. Taşlanmış. Birinin bahçesine sıkılmış. Aha birini daha buldum diyor. Yine anlatıyor adama. O iman ediyor. Yani bütün o gitmenin, gelmenin, kovulmanın, taşlanmanın, Küfür, hakaret yemenin, eziyet işitmenin tek bir tane faydası var, bir tane adam Müslüman oluyor. Hazreti Yunus'u tanıyan bir tane köle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. Mekke'ye geri geliyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yeter de artık ne bunlar anlıyor, ne bunlar anlıyor, ne bunlar anlıyor demiyor. Tekrardan anlatmaya devam ediyor. Haç mevsiminde, ticaret mevsiminde insanlar şeyin dışından geliyorlar. İnsanlar Mekke'nin dışından Mek Mekke'ye geliyorlar. Tek tek çadır çadır çadır çadır peygamber Aleyhisselatu vesselam geziyor. Davetini insanlara ne yapıyor? Davetini insanlara arz ediyor. Şimdi biz kendimize baktığımız zaman maalesef bizde böyle bir vasıf yok. Hatta yani şöyle bir şey de söyleyebilirim. Şimdi diyelim ki bunu sürekli de söylüyorum. Bir tane kardeşimiz gitse bir pazarda ayağa kalsa, bir tezgahın üzerine çıksa, ey kavmin dese gelin şu Allah'a şık koştuklarınızı terk edin. Allah mı hayırlıdır yoksa sizin ibadet ettikleriniz mi daha hayırlıdır Hele bir bakın yerin göğün yaratılışına hiçbir eksiklik görecek misiniz Bu Allah mı kanun koymaya daha layıktır Yoksa sizin gibi beşer olan acziyeti olan insanlar mı kanun koymaya daha layıktır Ey insanlar bir bakın siz kendi ellerinizle örmüş olduğunuz kabirlerden medet umuyorsunuz Toplaka gömdükten sonra Fatiha okuma ihtiyacı hissettiğiniz adamdan medet umuyorsunuz Bunlar mı daha hak sahibidir? Yoksa göğü ve yerin Rabbi olan Allah mı daha hak sahibidir? Belki birçoğumuz adama dengesiz deriz. Öyle mi? Yani böyle bir Müslüman çıksa, pazarlarda insanlara tevhidi anlatsa, insanlara davet etse, bir adama dengesiz gözüyle bakarız. Niye? Çünkü biz daveti anlamadığımız için İslam'daki. Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği davet nedir? Bunu anlamadığımız için. Veya şöyle söyleyelim. Biz kendimiz salih bir topluluk olamadığımız için mülkerlere sessiz kalabiliyoruz. Çünkü salih olan, kalbi salih bulmuş olan, Allah azze ve celle'ye karşı arınmış olan hiçbir topluluk mülkerlerin içinde yaşayamaz. Ya o mülkerleri elleriyle düzeltirler, ya o mülkerleri dilleriyle düzeltirler veyahut da o mülkerin işlendiği toplulukları terk ederler giderler. Ubade bin Samit'i düşünün, Muaviyya radıyallahu anh'ın yanında Şam'da kalıyor. Bir meselede ihtilaf ediyorlar. Muawiyah radiyallahu anh halife olduğundan ötürü buna güvenerek onun sözünü pek kala almıyor. O da diyor ki Wallahi la usakinuke bi'art Ben seninle aynı yerde beraber sükunet şey yapmayacağım. Oturmayacağım aynı yerde seninle beraber ikamet etmeyeceğim diyor. Ubade çıkıyor Medine'ye geliyor. Hazreti Ömer soruyor ne oldu ya Ubade? Ben diyor münkeri oldu ve münkeri değiştiremediğim bir toplumda yaşamamaya Ömer diyor. Qabbaha ardan Les anta fihi ve diyor Hz. Ömer Allah o yeri kabih kılsın, kötü kılsın ki senin ve senin gibiler o yeri yüzünde yoktur diyor. Yine Ebu Zer bazen de Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. İnsanlara bir şeyler anlatıyorlar. İnsanları İslam'a davet ediyorlar. Yapmış oldukları yanlışları onlara gösteriyorlar. Bak, bu yaptığın yanlıştır. Resulün sünneti bu değildi. Allah'tan korkuyorlar Halife seni insanları uyarmaktan menetmedi mi diyorlar? Halife sana sen kim senin işine karışma demedi mi? Vallahi diyor siz benim şu kulaklarımdan aşağıya şey de dökseniz kurşun eritilmiş kurşun da dökseniz ben Resulullah'tan bir kelime işitmişsem o kurşun dökme işlemi bitmeden onu mutlaka söylerim. Eğer ben bir doğruyu biliyorsam, bir hakkati biliyorsam onu mutlaka söylerim diyor e Ebu Zer. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam bizlere dönüyor diyor ki sakın ha hedefleriniz küçük olmasın. Sakın ha davet konusunda bir şey yani bir şey bilmiyorum diye kendinizi kandırmayın. <gülüyor> benden bir ayet dahi olsan insanlara ulaştırın Bir ayet Yani bir ayet biliyorsanız Bir ayetin maalini dahi biliyorsanız Benden o ayeti götürün insanlara ne yapın Benden o ayeti götürün insanlara ulaştırın Şimdi bu bizim Kendi Müslümanlar olarak Eğer davet yapamıyorsak Eğer insanlara İslam'ı ulaştıramıyorsak Kitlelere İslam ulaşmıyorsa Bu bizim problemimizdir Neden dolayı bizim problemimizdir Çünkü İslam'da kişi kovulsa da Kişi kapılardan defedilse de, kişi hakaret işitse de, ben davet yapmıyorum diye bir lüksü yoktur. İslam'da kişi haftanın altı günü dolu olup bir günü tatil olursa, benim zaten bir günüm tatildir. Ben insanlara davet yapamam gibi bir lüksü yoktur. Çünkü Hz. Nuh ne diyordu? Gece gündüz, gizli açık, açığa vurup gizliye kapatıp, ben insanlara Allah'a davet ettim diyordu. Böyle bir lüksümüz yoktur. Bende ilim yok. Ben bildiğimi insanlara anlatamam. Kimsenin böyle bir lüksü yoktur. Neden? Çünkü Bilal tek bir kelimeyle Mekkelileri İslam'a davet etti. Ahad, ahad. Allah birdir, Allah tektir dedi. İnsanları bilmiş olduğu tek bir kelimeyle İslam'a davet etti. Çünkü ilim, emri bil maruf ve ne anil münkerde ilim, ancak kapalı, zor, alime ihtiyaç duyulan meselelerde şarttır. Herkesin bilmek zorunda olduğu meselelerde. Herkesin iman etmek zorunda olduğu meselelerde yani usulü dine tealluk eden meselelerde ilme gerek yoktur. Herkes bildiğini bildiği kadarıyla insanlara ulaştırmak zorundadır. Peki şimdi şöyle bir soru soralım kendimize. Yani geriye dönüp kendi kendimize diyelim. Sahabe Allah Resulüne iman ettiği zaman Allah Resulü sahabeye diyordu ki git gizlen açığa çıkma. Ta bizim zuhur ettiğimizi duyduğun zaman o zaman gel bizim yanımıza diyordu. Sahabe diyor da olmaz ya Resulallah. Ben gideceğim. Vallahi onların inadına gideceğim tam Mekke'nin yanında. Onların en kalabalık olduğu yerde. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu diyeceğim. Velev bana saldırsalar da. Başka bir sahabe diyor tamam bunu öğrendin. Otur oturduğun yerde. Olmaz ya Resulallah diyor. Vallahi gideceğim Mekke'nin en dedikoducu adamını bulacağım. Ona anlatacağım. Ta gitsin herkese desin ki falan Müslüman olmuş diye. Yani Resulallah zapt ediyor. Sahabe zapt olmuyor. Allah'a davet konusunda. Biz ise teşvik olunuyoruz. Teşvik olunmamıza rağmen kendi kendimizi uydurma bahanelerle zapt ediyoruz. Peki bunun sebebi nedir? Yani onlar da iman ediyor, biz de iman ediyoruz. Onlar iman ettikleri zaman çıkmış oldukları toplulukta daveti olduğu gibi insanlara yansıtıyorlar. Bize gelince biz sürekli saklanma, sürekli gizlenme, sürekli işte en yakınımızda olan insanlara anlatıp diğer insanları bir tarafa bırakma peşine düşüyoruz, ucuz bahanelerle. Bunun temel belli başı sebepleri vardır. Yani bunlardan bazısını zikredecek olursak, mesela bunlardan birincisi onların şirke bakış açısıyla, tevhide bakış açısıyla bizim şirke ve tevhide bakış açısımız bir değildir. Neden? Çünkü onlar şirkten tevhide geçtikleri zaman onlar nasıl bir hürriyete kavuştuklarını, nasıl yeryüzünün bütün kayıtlarından kurtulduklarını, nasıl bütün pislikleri ellerinin tersiyle itip tertemiz bir hayata kavuştuklarını görünce, insanlar da bu güzellikten faydalansın dediler. Madem biz bu güzelliği gördük, bu değişikliği kendimizde hissettik, demek İslam böyle bir şey. İnsanı A'dan Z'ye değiştiriyor, gidelim bari bunları da insanlara anlatalım. Mesela İran'a giden sahabe ediyor ya, sen neye geldin buraya kadar? Yani sen düne kadar çobandın. Düne kadar sen bizim emrimizdeydin. Biz size de ne desek onu yersen. Kalktın ta Mekkeden geldin İran'a koca imparatorluğa, kafa tutmaya. İbtathan Allahu lınukrja'l-ıbadat min ila rabbil Allah bizi gönderdi buraya diyor. Biz kendimiz gelmedik. Niye yolladı Allah bizi buraya? Kulları kulluğa kulluktan kurtarıp alemlerin Rabbi olan Allah'a kul yapalım diye. Çünkü onlar bunun lezzetine varınca. Bunun güzelliğine varınca, bunun şerefine varınca istediler ki bütün alem, istediler ki bütün kainat ne yapsın? Bu güzellikten istifade etsin. E şimdi bize gelince demek ki biz İslam'ın bu değişikliğini kendi üzerimizde görmediğimiz için, yani İslam bizi baştan sona değiştirmediği için, o lezzeti tadamadığımız için belki de bizi bu davete sevk etmiyor. İnsanları kurtarmaya, insanları o içinde bulundukları şirk ve sapıklıktan kurtarmaya sevk etmiyor. Yine ikinci bir amil. Sahabenin iş yaparken hiçbir zaman dünyalık olarak hesap yapmayıp sürekli ukravi hesaplar yapması bizim ise bütün işlerimizde dünyayı ön plana çıkarıp ahirete arka plana itmemiz gelir. Sahabenin mesela örnek veriyorum. Bizimle onlar arasındaki fark. Biz ay başında taktığımız zaman temel hesaplarımız bellidir. Ay sonunu nasıl getireceğiz? Maaş bu ay yetecek mi? Yeni çıkan kıyafetlerden kendimi alabilecek miyim? Yeni güzel bir telefon çıkmış acaba para ona para yetiştirebilecek miyim? Hanım benden şunu istedi acaba bu ay onu ona alabilecek miyim? Şu ev üç odalı para olsa da bir dört odalı eve geçsek acaba? Ya bizim araba artık teklemeye başladı. Para olsaydı bir modelini yükselseydik. Bizim dükkanın yanında yeni bir dükkan var. Orayı da alalım da dükkanı genişletelim. Tabi bunların hepsini Müslümanlara faydalı olmak adına. Hesaplıyoruz, yapıyoruz ama asıl hastarı yok. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Sahabe ise ulandığı zaman şunu düşünürdü. Ben bugünümü nasıl Allah'a razı ederek tamamlayacağım? Ben bugün ne yapabilirim ki daha fazla ecir alabilirim? <gülüyor> bugün günümü nasıl tamamlarım ki daha fazla ecir alabilirim diye. Şimdi böyle olunca çevresindeki bütün insanlara sahabe Potansiyel Ecil kazanma şeyi olarak bakıyorlar Yani mesela benim yanında bir tane adam var Benim derdim gerçekten Ecil olursa bu adam benim için Potansiyel bir ecir şirketidir Neden? Çünkü ben buna davet yapsam iman etsem, iman etse benim için Kırmızı dövelerden benim için daha Hayırlıdır, öyle mi? Güneşin üzerine doğduğu her şeyden Benim için daha hayırlıdır Yaptığı bütün amellerden, bütün ecirlerden Bana da aynı zamanda ecir gelecektir Aha sana bir ecir şirketi, öyle mi? Hesaplarını ahirete göre yapan insanlar zaten yerinde duramazlar. Zaten insanlara davet etmekten geri duramazlar. Çünkü karşılarındaki insanlara ne gözüyle bakarlar? Karşılarındaki insanlara ecir gözüyle bakarlar. Yani ben bu adamı nasıl kazanabilirim? İslam'a nasıl kazandırabilirim e diye. Bizde bu olmayınca, bu bizde eksik olunca maalesef yani hiç belki içinde yaşadığımız toplumun halinden Bizim de biraz İslam'dan uzak olmamızdan, gerçek İslam'ı anlayamadığımızdan ötürü bütün hesaplarımız dünyevi olunca insanlara da dünyalık gözüyle bakıyoruz. Yani çoğu insanlar insanları davet ederken belki vereceği paraya göre davet ediyorlar. Veya iş olarak kendine sağlayacağı imkan olarak insanları İslam'a davet ediyorlar. Bunların hepsinin temelinde hayata ve dünyaya bakış açımız gelir. Yani sahabe hayata ve dünyaya bir şey olarak bakınca Hayata ve dünyaya sadece bir tarla olarak bakınca, ahiret için, doğal olarak da yapmış oldukları işlerde sürekli ahireti, yani ahiret dediğimiz ecri ve Allah Azze ve Celle'nin rızasını hesaba katarlardı. Yine bunun sebeplerinden bir tanesini düşünecek olursak, tabi ben bunları üçer beşer dakikalık sebep olarak geçiyorum ama bunlar bizim kalbimizde hastalık olduğunu, ben kendimi de katarak söylüyorum, bizde problem olduğunu gösteren meseleler, yani böyle üstü kapanacak meseleler değil. Herkesin üzerinde tek tek durup düşünmesi lazım. Niye arkadaş? Bu adam da iman etmiş, ben de iman etmişim. Niye bu adam sürekli ahirete hesaplamış da, sürekli oraya yönelik bir hesap oluşturmuş da kendinde. Niye ben bunu oluşturamıyorum acaba diye. Veya niye bu insan tevhidin lezzetini almış da, niye ben tevhidin lezzetini almamışım? Şirkin kubhünü, kötülüğünü, pisliğini tanımış da, niye ben şirkin kötülüğünü, pisliğini tanımıyorum? Bu bende olan bir problemden dolayıdır. Yoksa İslam'dan veya İslam'ın güzelliklerinden olan bir problem değildir. Sahabe sadece kendilerini ilgilendiren meseleleri öğrenip, amel edecekleri mevzuları bildiklerinden ötürü, insanlara davet yapacakları fırsatları mevcuttu. Bizler ise bizi ilgilendiren meseleleri elimizin tersiyle itip, İslam tarihinde hiç kimsenin çözemediği meselelerle ilgilendiğimiz için, veya ota bütün alimlerin kendinden fiil ettiği meselelerin üzerine atladığımız için maalesef bizim kendimizden birbirimizle uğraşmaktan başkalarını İslam'a davet etmeye fırsatımız olmuyor. Yani sahabe ne yapardı gelirdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselamın yanına, ondan bir şeyler öğrenirdi, onu alırdı, hayatına geçirirdi, ondan sonra gelirdi yenisini öğrenirdi. Biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki insanlarla tartışabileceğim meseleleri öğreneyim ilk önce. Mesela dikkat edin. Birçok kardeşimizde bu hastalık var. Müslüman oluyor, iman ediyor. Gelip demiyor ki bana Allah'a nasıl yaklaşacağıma dair bilmem gerekenleri bana öğretir misiniz? Bana diyor şöyle milletle tartıştığımda okuyabileceğim ayetleri ezberletin. Bana şöyle diyor birilerine bir şeyler anlatırken adamı susturacağım diyor hadisleri bana öğretin diye. Bu güzel bir şeydir. Lakin başlangıç olarak kişinin buna yeltenmesi kişinin kalbinde hastalık olduğunu ve cedele meylettiğini, cedeli sevdiğini gösterir. Çünkü İslam'da cedel fayda vermeyen cedel. Mesela insanlara emri bil maruf ne yani münker yapmak iki türlüdür. Bir insan kendini düzeltir. Allah'a iman eder. Bunun güzelliğini fark eder ve insanları da buna davet eder. Bu güzeldir. Bir de psikolojide yüceltme vardır veya da savunma mekanizması vardır. Kendi pisliklerini görmemek adına başkalarının hatalarını görür adam. Bu adam için helaktır. Gece gündüz sabah akşam insanları İslam'a davet etse bile bu adam kendini helak etmiştir, bunun farkında değildir. Çünkü bazı insanlar vardır, fıtratlarında oluşan bazı hastalıklar şöyle bir ahlak getirir onlardan meydana, başkalarının hatalarını görmek adına kendi hatalarını örtbas ederler veya başkalarının hatalarını yücelterek kendi hatalarını bastırırlar, bu şekilde kendilerini tatmin ederler. E böyle olursa bu emri bilmağruf insanı helaka götüren, insanın kalbindeki hastalığı artıran bir sebep olur. Ondan ötürü bugün Müslümanların kendileriyle uğraşmaktan, sürekli kendileriyle birbirlerine düşmekten, sürekli oturdukları ortamlarda bağırıp çağırmaktansa biraz dışarıya açılsalar, biraz davet yapsalar, davetin bütün imkanlarını kullansalar, kavimlerine davetlerini ulaştırsalar belki kendileriyle uğraşacakları bir şey olmaz. Kendileriyle uğraşacakları bir vakitleri dengelerle uğraşacakları zamanları olmayacak. Mesela örnek olarak şöyle bir düşünün. Diyelim ki biz bir konunun girişinde Beni İsrail'i e örnek verdik. Öyle değil mi? Beni İsrail'in temel vasıflarından bir tanesi neydi? Allah onları yeryüzünün faziletli ümmeti kılmıştı. Peki daha sonra Allah onları lanetlemişti. <gülüyor> Niye? Çünkü var olan münkerleri nehyetmiyorlardı. Yani içinde bulundukları toplulukta var olan münkerlere karşı çıkmıyorlardı. İş daha büyük bir münker var mıdır? Peygamber عليه vesselam diyor en yüz yüzden bir azem en büyük güne hangisidir sahbet diyor Allahu ve rasul Allah ve Alelem Allahu ve resuru en iyisini bil diyor En tealalillai nidden velakqk Allah seni yaratmış olduğu halde senin Allah'a ortak kılmandır. Allah seni yaratmış olduğu halde senin ona eş koşmandır diyor Peygamber vesselam Zaten toplumda en büyük yapılıyor Eğer biz bu okuntum en hayırlı ümmettiniz vasfını الله Teala bizden çekip alacaktır ve bizi ne yapacaktır? Bizi Allahu Teala bu defa mel'un olanların kısmından kılacaktır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerif'te diyor ki: "Ve vellezî nefsi bi yedihi, la ta'murun bil ma'rûf ve la tanhavûne alâ'l ya Allah, em, em, iyiliği emredersiniz ki en büyük iyilik tevhiddir, en büyük ma'ruf tevhiddir. Ya kötülükten nehy edersiniz, en büyük kötülükte şirftir. Veyahut da Allah azze ve celle sizi kendi yanından bir azapla azaplandırır. Sonra ona dua edersiniz de sizin dualarınıza icabet olunmaz diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Sonra ona dua edersiniz de sizin dualarınıza icabet olunmaz diyor aleyhissalatu vesselam. Onun için yani biz mesela başka hadislerde... Yine Ebu Bekir bir gün çıkıyor şeye, minbere. Ey insanlar diyor, siz bir ayeti yanlış yorumluyorsunuz. Hani Allah diyor ya ey iman edenler. Siz kendinize bakın, sizin nefsiniz sizin üzerinizedir. Başkalarının sapıtması sizin hidayetinize zarar vermez. Siz diyor bu ayeti yanlış anlıyorsunuz. Emri bil ma'rufu terk etmek. Neyi anil münkeri terk etmek olarak anlıyorsunuz diyor. Hayır diyor. Vallahi ben peygamberi işittim dedi ki ya iyiliği emredersiniz. Ya da kötülüğü nahiyedersiniz ya da Allah sizi umumi bir ikabla ikablandırır diyor şey e, pe, e, Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi bugün yine bizim bu anlamdaki en büyük problemlerimizden bir tanesi ki belki de en büyük problemimizdir bu. Mesela biz Mekke toplumundan konuşurken diyoruz ki Mekke'de münafık yoktu. Öyle mi? Mekke'de münafık yoktu. Niye? Çünkü Mekke ortamı zor bir ortam olduğu için insanların iman etmesi için karşılarında bir bedel vardı. Yani la ilahe illallah dersen, iman edersen şu bedeli ödeyeceksin öylece iman edeceksin ediyordu insanlar. Onun için kalbinde hastalık olan adam iman etmiyordu. Ancak gerçekten inanmış insanlar iman ediyorlardı. Lakin bizim günümüzde birçok münafık var diyoruz. Veya en küçük bir belada, en küçük bir musibette bakıyoruz. insanların hemen ayağı kayıyor. Münafık olanlar dökülüyorlar, gidiyorlar. Niye? Çünkü Mekke'de Müslümanlar daveti Mekke'de olması gibi nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yaptıkları için Mekkeliler bunlara kafa kaldırdılar. Böyle olmaz dediler. Bizim ilahlarımıza karışmayacaksınız. Bizim atalarımıza sövmeyeceksiniz. Bizim dinimizi de hakir görmeyeceksiniz dediler. Sonra nasıl biliyorsanız öyle yapın dediler. Müslümanlar dediler olmaz. Bizim dinimiz zaten bu. Biz bununla gönderildik zaten dediler. Anlatmaya başladılar. Anlattıkça bu insanlar bunlara zulmetmeye başladılar. Çünkü hiçbir yerde, hiçbir kavmin müstekbirleri, hiçbir kavmin kafirleri ve önde gelen müşrikleri tevhidin anlatıldığı toplumda sukut edemezler. Çünkü kendi arşlarının sallandığının farkına varırlar. Birilerinin onları devirmek istediğini anlarlar ve hemen o topluluğun karşısına dikilirler. Öyle mi? Bunlar bunların karşısına dikilince saflar birbirinden ayrıldı. Kim Müslüman, kim kafir? apaçık bir şekilde ortaya çıktı ve birileri bunlara zulmetmeye başladılar. Birileri bunlara zulmedince de gerçek Müslümanlar, gerçekten iman edecek olan insanlar belirginleşmeye başladılar. Lakin bizim toplumumuzda bu olmadığı için kimse bizden rahatsız olmadığı için bizde kim rahatsız oluyor? Annemiz babamız. Öyle mi? Bizden tek rahatsız olan insan annemiz babamız kardeşimiz. Niye? Gücümüz yetiyor çünkü ona. Öyle mi? Eve gidiyoruz, seni müşrik seni oy verdin değil mi diyoruz mesela. Seni müşrik seni şu ney şu muskayı asmışsın buraya. Çünkü şey yok. Annem babam bana ne yapabilir ki? Annem babam diyor işte oğlum Allah seni ısla etsin. Oğlum işte Allah sana doğru yolu göstersin vesaire. Bizden gariban olanlar korkuyorlar. Yani toplumun en mustazat en garibanı kimse onlar bizden korkuyorlar. Öyle mi? Lakin biz bu şirkin temelinde olan insanlara kafa kaldırsak. Bunlara yaptıklarının yanlış olduğunu söylesek. Siz de ilahlarınız da cehennemin yakıtısınız desek biz bu adamlara mazlumlar değil. Bu defa müstekbir olanlar bizim karşımıza dikilecekler. İşte o zaman gerçek İslam yaşanmaya başlayacak. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, kim hakkı gerçekten anlatmanın taraftarıdır, kim de yok rahatlığın peşindedir, kendi kendini tatmin ediyor. Bunlar hemen karşılıklı bir şekilde açığa çıkacaklar. Bu da zaten bizim neyimizdir? Bu da bizim en büyük problemimizdir. Onun için Müslümanların biraz böyle kendilerini bırakıp Kendileriyle uğraşmaktan vazgeçip, dışarıda var olan bu şirklere, İslam adına işlenen bu münkerlere ve cürümlere bir karşısında durmaları lazım. Her birimiz, mesela örnek veriyorum, ben nerede yaşıyorum? Diyelim ki ben Bağcılar'da yaşıyorum. Eğer benim caddemde, benim yaşadığım yerde bu daveti duymayan bir insan varsa bu benim aybımdır, onun aybı değildir. Öyle mi? Mesela bakın, Allah Azze ve Celle, Allah'ın rahmetine bakın insanlara, bizim zulmümüze bakın. Allah Teala insanları yaratırken onlardan söz almıştır. Tevhid üzerine onlar da Allah Teala'ya ve söz vermiştir. Öyle mi? Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum wa ashhadahum أن تقولوا يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين Hani Rabbin Adem'in sırtındayken Adem'in zürriyetinden söz almıştı Ben Sır Rabbiniz değil miyim demişti Evet demişlerdi Sakın ha Yarın öbür gün biz غafildik demeyesiniz diye Bunu yaptım diyor Allah Azze ve Celle i̇nsanların özrünü kesiyor Allah Azze ve Celle. Akabine Kainatı öyle bir güzel yaratmış ki Öyle güzel şeyler koymuş ki Kainata onun varlığına, birliğine, tevhidine delalet eden Niye? insanların Allah'a karşı özrü kalmasın diye Akabine Akabine Peygamberler göndermiştir Allah azze ve celle. Rusulen mubessirine ve mundirine la alla yekuna lin nasi ala Allah hucetun ba'de'r Allah resuller göndermiştir. Müjdeleyici ve korkutucu olan peygamberler. Niye? insanların Allah'a karşı sonra hiçbir şey olmasın diye. Hiçbir özrü olmasın diye. Bununla da indirmiştir. Biz bu Kur'an'ı indirdik ve biz onu gene biz muhafaza edeceğiz demiştir. Muhafaza etmiştir ki insanların özrü kalmasın diye. Li'undirakum bihi kul uhya ilayya hadha'l-kur'anu li'undirakum bihi ve man balag. Deki bu Kur'an bana vahy edildi. Niye? Ta ki sizi uyarayım ve kendisine ulaşan insanlar bu Kur'anla uyarılsınlar diye. Akabine Allahu Teala her asırda peygamberlerin davetine bağlı kalan olan bir topluluk bırakmıştır. Bütün yeryüzü bozulsa da onlar sap olan dini insanlara ulaştıracaklardır. Niye? İnsanların Allah'a karşı özrü kalmasın diye. Peki biz gerçekten bu misyonu icra ediyor muyuz şu anda? Yani yaşadığımız bölgelerde yaşadığımız yerlerde biz diyebiliyor muyuz? Evet. Biz de peygamberlerin bu misyonunu üstlendik ve yaşadığımız yerde insanların Allah'a karşı özrü yoktur. Onları hatırlattık. Onları müjdeledik ve onları korkuttuk diye maalesef bunu söyleyemiyoruz. Bunu söyleyemiyorsak bu hem onların ayıbıdır hem de bizim ayıbımızdır. Yani toplumumuzda bu davet ne kadar az yayılmışsa, ne kadar az insana ulaşmışsa bu onların ayıbı olduğu gibi bu aynı zamanda biz İslam davetçilerinin de ayıbıdır. Ondan dolayı herkes bugününden itibaren, en azından çevresinde bulunan veya hiç tanımadığı insanlara gidip toplu olan yerlerde, insanların bulunduğu yerlerde İslam davetini ulaştırırsa en azından biz de Rabbimize diyebiliriz ki ya Rabbi ben onları gece gündüz çağırdım ama benim onları çağırmam, onları kaçırmaktan başka bir şey yaramadı. Sonra gittim onları gecede çağırdım. Sonra ilan ettim, sonra ısrar ettim. Sonra gittim cehren ilan ettim. Ama yok. Hiçbiri iman etmedi diyebilelim. Maalesef bizim bugün Allah Azze ve Celle'ye bu konuda verebileceğimiz bir cevap yok. <gülüyor> ve bunu yapmadığımız için de Allah sürekli müşrik toplumu cezalandırdı. Bütün cezalarla bizi de cezalandırıyor. Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam sadikul mesduk olan ne diyor? Ya iyiliği emredersiniz, ya kötülüğü edersiniz ya da Allah umumi bir azapla hepinizi kaplar diyor. Yani müşrikler ekonomik kriz yaşıyorlar, biz de aynısını çekiyoruz. Öyle mi? Sel felaket geliyor, biz de aynısını yaşıyoruz. Dönüp kendimize bakmamız lazım. Belki de sebeplerinden bir tanesi bizim emri, iyiliği emredip, kötülükten alıkoymadığımız için insanları Allah azze ve celle onları cezalandırdığı şeylerle, onları cezalandırdığı afetlerle bizi de cezalandırıyor olabilir. Rabbim. Bu konuşmuş olduklarından önce beni, sonra burada bulunan kardeşleri faydalandırsın. Waḥru dawāna en ilḥamdulillāhi rabbil aalameen. Allah acımızdan razı olsun. Ee, şimdi nişan merasim için Kenan abi. <gülüyor>